Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Hakan Aslan dinini değiştirenlerin ölümü katli helal midir? Namaz kılmayanların da katli helal midir? Diye sormuş efendim. Evet. Her ne olursa olsun kim fetva verirse versin hüküm verirse versin hüküm Allah'ındır. Zaten bütün sorun Allah'ın vahyinden mahrum kaldığımız içindir. Allah'ın kitabını okumadığımız, anlamadığımız içindir. Evet, biri öyle hüküm veriyor, biz de onu kabul ediyoruz. Bu durumda o Allah'ın dini olmuş olmaz. Allah'ın hükmü değildir çünkü, başkalarının hükmüdür. Eğer Allah'ın verdiği hükmü değil de, başkalarının verdiği hükmü kabul edersek, onu Allah'a şirk koşmuş oluruz. Hüküm Allah'ındır, öyle buyurdu. Allah, birinin öldürülmesi için hangi hükmü koymuştur? Bir cana karşılık veya yeryüzünde fesat çıkarıyorsa. Hükmü böyle verdi. Namaz kılmayanı değil ya da dininden döneni değil. Dininden dönenler için ne buyuruyor? Eğer onlar o hal üzere ölürlerse, Ebedi olarak cehennemliktir. O hal üzere ölürlerse, tövbe etmezlerse, iman etmezlerse, geri dönmezlerse cezaları evet, ebedi cehennemdir. O hal üzere ölürlerse. Ne demek bu? Yani öldürülmez. Ona imkan verilir. verilir. Evet, tövbe etmesine imkan verilir. İsterse döner, isterse dönmez. Cezasını Allah verir. Cezası cehennemdir. Öldür demedi. Nasıl hüküm verilir böyle? Namaz kılmayanlar için. Evet. Allah'ın herhangi bir emrini yerine getirmemiş. Nasıl böyle hüküm verilebilir? Evet. Mezheplerde böyle bir hüküm vardır. Yanlış bir içtihat, yanlış bir hükümdür. Evet, dolayısıyla eğer böyle bir hüküm verirsek onların iman etmesini Allah'a dönmesine, evet mani olup öldürmüş oluyoruz. Evet böyle bir hüküm yoktur. Bu hüküm batıl bir hükümdür. Bu hüküm Allah'ın hükmü değildir. Allah'ın dininde böyle bir hüküm yoktur. Evet. Efendim bir izleyicimiz hocam selam. Hocam sizinle yürümek çok güzel hocam. Herlerinize öperiz. Hocam. Sevdiğim kızın babası kızı vermiyor. Anası razı. Tek babası razı olmuyor hocam. Ama biz iki yıldır birbirimizi seviyoruz. Hocam kızı beni çok üzüyorlar. Hocam bu durumda ne yapmamız gerekir? O kadar üzdüler ki kız ellerini kesti. Bizim ne yapmamız gerekir hocam? Ne olur bir yol göstereyim. Evet. Analar, babalar çocukları birini sevdiğinde kesinlikle sevenleri birbirine kavuşturmak lazım. Eğer <gülüyor> o konuda bir fikrimiz varsa, tanıyorsak, beğenmiyorsak, neden beğenmediğimizi söylememiz gerekir. Ama söylememiz gerekir ki tercih senindir. Herkesin hayati hakkında karar verme hakkı vardır. Bu hakkı Allah veriyor. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iban etsin, dileyen kafir olsun, nankörlük yapsın dedi. Eğer ebedi hayatı hak, hakkında karar verme hakkı ona aitse, bu durumda dünya hayatı içinde karar onun değil midir? Evlenecek olan odur. Hayatını onunla beraber yaşayacak olan odur. Kadın olsun erkek olsun fark etmiyor o. Analar babalar bu hakkı kesinlikle vermelidir. Bununla beraber diyelim ki bu hakkı vermediler. Ve ciddidirler. Birbirini seviyorlar. Hayatı beraber yaşamak istiyorlar. Evet, yapılması gereken şey nedir? Gerekeni yapmaktır. Kendi hayatı, hayatları hakkında karar verip gerekeni yapmaktır. Evet. Efendim, hocam, kadınlar dönüş bir izleyicimiz Cuma namazı farz olduğunu söylediniz kadınlar için. Neye dayanarak bunu söyledi? Hazreti Peygamber döneminde kadınlar da Cuma namazına gidiyor muydu? Bilgilendirseniz sevinirim. Demiş Elbette ki her neyi söylersek söyleyelim, Allah'ın vahyine göre, Kur'an'a göre söylüyoruz. Allah ayet kerimede Cuma namazına davet ederken, Cuma günü Allah'ın zikrine davet edildiğinizde alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun. Koşun derken, zahiri olarak koşun değil. Evet, gönlünüz orada olsun, bütün çabanızı, gayretinizi sarf edip, evet namaza gelin dedi. Allah'ın zikrine gelin dedi. Bunu söylerken, kadın erkek ayrımı yapmadı. Bütün ularına birden söylenmiş oldu. Dolayısıyla Allah'ın emri olmuş oldu. Ama bununla beraber, kadının mazereti vardır dedim. Mazereti olabilir dedim. Evet Her konuda mazereti olabilir. Yani hamile olabilir, çocuk emzirebilir veya çocuklara Bakacak kimse yoktur. Böyle bir imkanlı olmayabilir. Eşi izin vermeyebilir. Bunların hepsi mazerettir. Resulullah Efendimiz'in döneminde kadınlar cuma namazı kılıyor muydu? Evet. Kılıyorlardı. Bununla beraber sadece cuma namazı değil, vakit namazını da mescitte kılıyorlardı. Hatta Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Kadınlarınız mescide gelmeyi istediklerinde onlara mani olmayın. Müsaade edin. diye buyurmuştu. Onun için davetlidirler ama mazeretleri olduğunda herhangi bir e, sorun olmaz. Ama Cuma namazı hem kadınlara hem erkeklere farzdır. Eğer Allah sadece erkekleri davet etseydi bu doğruydu. Kulluk açısından, öğrenme açısından, ibadet açısından kadın erkek ayrımı yoktur. Olduğu gibi evet, kullukta eşittirler, kullukla mükelleftirler. Allah hangi emri, hangisine yaptıysa, ayrı ayrı yapmışsa, kadınlar dediyse kadınlar, erkekler dediyse erkekler ama ayrım yapmadan söylediyse ikisi de sorumludur. İkisine de farz demektir bu. Resulullah Efendimiz'in döneminde öyleydi. Evet, daha sonra erkekler kadınlarına sahip olduğunu zannedip, onlara ilahlık tasladıklarından dolayı evet, onları her şeyden men ettiler, arı koydular. Biz neyi emredersek öyle yapmak zorundasınız. Hatta öyle ki, eğer bir kadına kocası hakkını helal etmezse cennete gidemez. Niye sen onun Rabbi misin? Hayır. Böyle bir şey olur mu? Evet. Kullukta birbirlerine yardımcı olmaları gerekir. Destek olmaları gerekir. Beraber kazanmaya çalışmaları gerekir. Onun için öyle söyledim. Allah öyle buyurduğu için. Resulullah Efendimiz öyle yaptığı için, onun döneminde öyle olduğu için söyledim. Evet. Efendim Şanlıurfa Viran şehirden İbrahim Yurdaçul Omirilik ferslisiyim. Kur'anı yaslanarak okuyorum. Bir de sonda kullanıyorum. Bezi ıslatarak tahteti alıyorum. Bunda bir sakınca var mıdır efendim? Evet kardeşimizin mazreteği vardır. Herhangi bir şekilde sorun olmaz. Günü rahatlığıyla ibadetini evet o şekilde yapabilir. Evet rahat olması lazım. Allah Kur'unu bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? Neye gücünün yettiğini, neye yetmediğini bilmez mi? Gücünün yetmediği bir şeyi hiç ondan ister mi? İstemez. Başkaları bir kazanıyorsa, o bu haliyle bunu yapmaya çalışıyorsa on kazanıyor. Evet, Allah kardeşimize yardımcı olsun, yardım etsin. İvadetlerini de kabul etsin inşallah. Efendim Ankara'dan asiye sıkıntılarımız olduğu zaman gelen musibetlere nasıl sabretmemiz gerekir? tevekkülümüzü nasıl artır, artırmamız gerekir? Evet, gelen sıkıntılara nasıl sabretmemiz gerekir, nasıl tevekkül etmemiz gerekir? Bu bir iman meselesi, doğru anlama meselesidir. İmtihani doğru anlama. Allah'ın her emri, kulu için hayırdır. Kulü için rahmettir, kulu için aşktır, muhabbettir. Hiçbir kul, hiçbir varlık Allah'tan bundan başka bir şey göremez, anlayamaz, anlamamalıdır. Eğer Rabbini tanıyorsa, musibet gelince de Allah kuluna, kulum seni seviyorum der, musibet gelince de, musibet her ne olursa olsun, ister hastalık olsun, dedikodu olsun, yokluk olsun, iftira olsun, her ne olursa olsun, Allah, o anda kuluna kurum ben seni seviyorum der. Nasıl? Nimet verdiğinde kuzaten bunun Allah'tan bir nimet olduğunu bilir. Allah'ın onu sevdiğini anlar. Kulum ben seni seviyorum dediğini bilmiş olur. onu da buna şükretmesi gerekir. Ben de seni seviyorum ya Rabbi deyip o nimetin şükrünü eda etmek için gerekeni yapar, yapması lazım. Musibet gelince bunu nasıl anlaması gerekir? Allah imtihana tabi tutar. Siz... Biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan Sizi öyle kabul edeceğimizi Yani Sizi imanlı olarak kabul edeceğimizi mi sandınız? Sizi imtihana tabi tutarız Niye imtihana tabi tutar? İman edip etmediğini anlasın Anlasın ve gereğini yapsın diye Hangi musibet gelirse gelsin Kulü temizliyor Kura bir şey öğretiyor Kura arziyetini hatırlatıyor Kulluğunu hatırlatıyor, kibirlenmemesi için ona onu tattırıyor ki kul kibirlenmesin. Hasta biri kibirlenemez. Boynu büküktür, arziyetini anlamıştır. Onun için Resulullah Efendimiz hastaları ziyaret ettiğinizde onlardan dua isteyin. Onların duaları melekler gibidir. Arziyetini anladığı içindir. O anda öyledir. Allah eğer o musibetle, o hastalıkla, belayla onu temizliyorsa, onu kendine çekiyor demektir. Bununla beraber ona kim olduğunu hatırlatmış. Ona Rabbini hatırlatmış. Rabbine sığınması gerektiğini, şifa istemesini, o musibetin belanın kalkması gerektiğini, evet, dua etmesi gerektiğini öğretmiş ona. Bu nedir? Allah'ın huzuruna huzurum, ben seni ciddiye alıyorum, ben seni seviyorum. Ben senin temiz olmanı istiyorum. Temizlenmeni istiyorum. Kibirlenip iblisin durumuna düşmemeni istiyorum. Deyip ona muamelede vurulmuş. Çünkü ben seni seviyorum. Bu durumda evet, o musibetin arkasında ne vardır? Nimet vardır. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabrettiğimizde, boyun büktüğümüzde Rabbimiz bizimle beraberdir. Bize yardım eder demektir. Bununla beraber bir de Evet, Sabrettiğinden dolayı kuru seviyor. Allah'ın sevgisini kazandı. Bu durumda Allah ona ne demiş olur? Seni seviyorum demiş olur. Eğer musibet olmazsa nasıl sabredecek? Allah onu nasıl sevip seni seviyorum demiş olacak? Bu durumda kule düşen ben de seni seviyorum. Senin muameleni seviyorum. Bana nasıl bir muamelede bulunursam bunun onun benim için hayır olduğunu, rahmet olduğunu biliyorum, deyip onu öyle karşılaması gerekir. Böyle karşıladığında kazanır. Rabbinin sevgisini kazanır sabrettiğinden dolayı. Bununla beraber Rabbine yakınlık kazanır. Hazreti insan olmayı kazanır. Allah'a yakın olur, yaklaşır. Allah'ın beraberliğini kazanır. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyuruyordu? Sıkıntının, musibetin en büyüğünü ben peygamberler, sonra bize yakın olanlar çeker. Neden? En yakın olanlar onlardır da ondan. Evet. Efendim ilk bölümde Mehdi hakkında size cevap efendim. Bir izleyenimiz 12 imam hadisini inkar mı ediyorsunuz? Mehdi gelecek diye binlerce hadis var. Devamlı efendim demiş, Muhammed Hüseyin neye göre mürşittir? Mürşit olmanın ölçüsü nedir? Cebrail gelmiş kendisine. Herkes Mehdi ise herkes mürşittir de ben de mürşidim. Mürşit olmanın ölçüsü nedir diye sormuş efendim. Evet. Önce edepli olmak gerekir. Mümin mutlaka edebe sahiptir, edep. Mümin, müminin kardeşidir. Herhangi bir konuda farklı bir düşünce, bir fikir varsa onu edeple söylemek gerekir. Edeple. Yoksa böyle onun gibi düşünmeyenlere hemen böyle kızıp evet böyle konuşmak önce edebe aykırıdır. Söyledim, mümin edep sahibidir. Allah'a karşı edeplidir. Bununla beraber Allah'ın kullarına karşı edeplidir, müminlere karşı edeplidir, bütün mahlukata karşı edeplidir. <gülüyor> 12 imam hadisini nasıl inkar ediyorsunuz? Bu vahiy midir? Ayet midir? Allah ayet-i kerimede yarın kıyamet günü sizi bu kitaptan sorumlu tutacağım demedi mi? Seni ve sana iman edenleri bu kitaptan sorumlu tutacağım dedi. Kur'an'dan sorumlu tutacak. Eğer dinimizi, imanımızı, İslam'ımızı, hayatımızı Kur'an'a arz etmiyorsak, bu durumda kendimize başka bir din edinmişiz demektir. Böyle bir rivayet var. Rivayeti Kur'an'ın ölçüsüne vuracağız. Allah söylediyse, tasdik ettiyse doğrudur. Değilse o yanlıştır. Allah bizi Kur'an'dan sorumlu tutar. Rivayetlerden değil. Rivayetleri Kur'an'ın ölçüsüne vuracağız. Tuttuysa, Allah doğrudur dediyse doğrudur. Doğru değil dediyse Doğru değildir o. O kabul edilmez öyle. Kabul ettiysek bu Allah'ın dini değildir. Bu dinin kitabı var. Ve Allah bizi ondan sorumlu tutar. Yarın kıyamet günü kulüm sen neden bunu böyle söyledin? Ya Rabbi sen söyledin diyemiyorsak evet kesinlikle aldanmışız. Şeytan bizi aldatmış. Bizi başka tarafa sürükler demektir. O Allah'ın dini değildir. yani Peygamberin getirdiği din o değildir. Kendimize din öğretmişiz demektir. <gülüyor> Bununla beraber herkes mürşittir. Tabii ki herkes mürşittir. Mürşid olmayan var mıydır? Mürşid demek rüştüne erdiren demektir. Büyüten demektir. Analar, babalar, çocuklarının mürşididir. Onu büyütüyor mu? Büyütüyor. Zahiri olarak büyütürken bir de manevi olarak öğretir ve büyütür. Analar, babalar, evlatlarının mürşididir. Öğretmenler, hocalar, talebelerinin mürşididir. Ama Allah ne buyurdu? Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamasın. Veli mürşid başkaydı. Herkes mürşidlik yapar, şeytan da mürşidlik yapar. Kime? Kendisine uyanlara, tabi olanlara mürşidlik yapar. Ben size doğru yolu gösteriyorum der. Doğru budur, size böyle olun der. Herkes mürşiddir ama herkes kendi yoluna davet eder. Herkes neye veli olmuşsa, kime dost olmuşsa, ona dostluğa davet eder. Şeytana dostsa, şeytana davet eder. Dünyaya dostsa, dünyaya davet eder. Nefsinin arzularına, isteklere dostsa, ona davet eder, ona mürşitlik yapar. Bir de, veli olan mürşit vardır. Veli olan mürşit. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan, kendi nefsinin hevasına uyandan daha delalette kim vardır buyurdu. Evet, yolun, yolu gösterenin Allah'tan olması gerekir. Bunu Allah'ın emriyle, Allah'ın vahiyiyle yapması gerekir. Yoksa, evet, veli olan mürşid olmaz. Allah'tan yol gösterici olmaz. Evet, nefsinden şeytandan yol gösterici olur. Sadece şeytana dost yapar. Herkes kendini bilir ve tanır, anlar. Bunun bir ölçüsü vardır. Ölçüyü Allah koyuyor, mürşid demek, Peygamber varisi demektir. Peygamber'in ahlakını taşıyan, ahlakını taşıyacak önce. Bununla beraber evet, Kur'an ile davet edecek, Allah'ın ayetlerini okuyacak, açıklayacak, hikmeti öğretecek, hikmete sahip olacak. Allah katından ona ilim vermiş olacak ki Allah'ın vahyini anlasın, hikmeti anlasın, muradını anlasın. Rabbini tanıyacak ki ona davet edebilsin. Allah'ın isimleri onun üzerinde tecelli edecek ki o isimleri kendi üzerinden, gönlünden karşısındakine verebilsin. Kendisiyle uyanlara, tabi olanlara verebilsin. Yok, ben de mürşidim. Ol bakayım, neyin mürşidiye oluyorsun? Evet. Buna beraber müminler birbirine karşı önce edepli olmalıdır. Birbirleriyle konuşurken, buna beraber tartışmaya gitmemeleri gerekir. Hak neyse olduğu gibi ortaya konur, hak budur der. Hak Allah'ın söylediğidir, Allah'ın buyurduğudur. Ondan başka hak olmaz. Hak, peygamberin yaşadığıdır. Rivayeti ondan rivayet ederken, Kur'an'ın ölçüsüne vuruyorsun. Eğer Allah söylemişse, o onun anlattığı, tefsir ettiği Kur'an ise, bu doğruydu, bu ona aittir. Resulullah Efendimiz'in ahlakı Kur'an'dır. Anlattığı Kur'an'dır. Davet ettiği Kur'an'dır. Onun dışında, bir şeyi söylemek, ona yakıştırmak. Yakışır mı? Peygamberi Allah'a şirk koşmak olur. Ayetin dışında bir şey söylemişti. Başka biri söyledi. Onu kabul ediyor. Allah'ın ayetini kabul etmiyoruz. O zaman onu ilah edinmişiz demektir. Herkes aklını başına toplamalıdır. Şöyle anlaması gerekir. Allah onu huzuruna aldığında. Allah ona ''Kurum şunu neden konuştun, bunu neden söyledin, bunu neden böyle yaptın?'' dediğinde o da ''Ya Rabbi sen asla tahrif olmayacak, senin korumanda olan Kur'an'a, senin vahyine uydum.'' dediğinde cevabını vermiş midir? Evet. Ama Faranca şöyle söyledi, ''Peki Allah ben ne de söyledim?'' Dedi, dese, o Kur'an'ı bilmiyorsa nasıl cevap verebilir? ''Senin Rabbin o muydu ben miyim?'' demez mi? Bize düşen birilerini savurmak değildir. Bize düşen kendimizi savunmaktır Allah'a karşı. Ben senin kulunum ve sen neyi emrettinse ben o emre uydum. Sen neye doğru dedinse ben ona doğru dedim. Neye çirkin dedinse ona çirkin dedim. Neye hak dedinse hak, neye batıl dedinse batıl dedim ya Rabbi diyemiyorsa bir mümin o mümin olmaz. O Allah'ın mümini değildir. Allah'tan yol gösteremez. Bir şey öğretemez. Anlatamaz. Gösterdiği yol batıldır. Kendisine tabi olanları da sadece batıla götürür. Allah'tan uzaklaştırır. Allah'tan başka neyi, kimi kabul etmişse onu da Allah'a şirk koşmuş olur. Nasıl ki <gülüyor> Yahudiler, Hristiyanlar, papazlarını, hahanlarını ilah edindiyse evet, siz evet, alimlerinizi ilah miyin buyurur. Allah bize onu anlatır. Alim öyle söylemiş. Olabilir. Allah ne diyor? Bu kitabı Allah her bir kuruna indirmiştir. Herkes Kur'an'ı okuyup anlamak zorundadır. Buna mecburdur. Öyle ki hayatını onunla yaşayabilsin. Her ne olursa olsun bu konuda Rabbim ne söylemiş, Resulullah Efendimiz onu nasıl uygulamış demelidir. Evet. Bunun için işte hadis vardır. 12 imam hadisi. Allah öyle söylemedi. Olmasa olmaz ol, oran olsaydı Allah onu söylerdi. Hiç onu eksik bırakır mıydı? Her ne varsa Allah onu söylemiş. Eksiksiz. Evet. Ben sorumu siz özür dileriz. Zafer. Efendim, Muş'tan, Ferman, Özbek yeni doğan bir çocuğu Hristiyan bir aileye verirsek Hristiyan olarak büyür ve Hristiyan olur. Müslüman bir aile verirsek Müslüman olarak büyür ve Müslüman olur. Hristiyan bir ailenin çocuğu bu durumda dezavantajlı mı olmuyor mu? Yani onun suçu nedir? Evet. Haşa, çocuğun suçu olmaz. Evet, Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam öyle buyurdu. Her çocuk, her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Anası babası onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Mecusi yapar. Yani kendi dinine davet eder. Okul o çocuk önce bilmez. Onun doğru olduğunu zanneder. Ama bu doğa erdiği andan itibaren Rabbini, hakikati aramaya başlar. İster bu bir Hristiyan çocuğu olsun, Yahudi çocuğu olsun, mümin Müslüman çocuğu olsun. Her bir çocuk için bu böyledir din iman miras kalan bir şey değildir. Yani anadan babadan miras kalan bir şey değildir. Benim ana babam Müslümandır ben de Müslümanım. Öyle Müslüman olmazsın. Onlar mümindir ben de mümin. Öyle mümin olmuyorsun. İmanı senin kazanman gerekir. Bu durumda buluğa eren her çocuk Rabbini aramaya başlar, hakikati aramaya başlar. Hangi din doğrudur? Hangi yol doğrudur diye aramaya başlar. Ve Allah onun gönlüne vahyeder. O yaratmış. Hiç onu başı baş bırakır mı? Hakkı onun gönlünden ona gösterir. Doğruyu ona gösterir. Bu durumda onun tercih yapması gerekir sadece. Mümin çocuklar için ne bu böyledir? Büyürken belki Hristiyanlık doğrudur der. Belki Yahudilik doğrudur der. Böyle söyler. Ama sonra evet, kararını kendisi verir. Karar vermesi yetmez gerekeni yapması gerekir. İman inanmak değildir. İman, Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmektir. Yani Allah bir kula hakikati öğretmeden, gönlüne vahyetmeden, bir vesileyle ona göstermeden, onu nasıl hesaba çeker? Eğer çeker dersek, alemlerin Rabbini tanımamışız. Rahman ve Rahim olan, ilah olan Rabbimizi tanımamışız demektir. Allah bütünüyle ona öğretir, emin olur. Biri mümin olmadan kafir olmaz. İmanı anlamadan kafir olmaz. Kafir, örten demek çünkü. Neyi örtecek? Ortada bir hak, bir hakikat olacak ki onu örtsün. Hakkı anlamadan nasıl kafir olur, ne olur? O cahildir, o bilmiyor. Ama onu yaratan Rabbi ona öğretir. Bu mümin, Müslüman, Yahudi, Hristiyan dünyanın öbür ucunda olsun o fark etmiyor. Bütün mesele onun kendi tercihini yapmasıdır. Ama tercih yapmak zor şeydir. Bir Yahudi, bir Hristiyan İslam'ı tercih ettiğinde ailesini, çevresini, işini belki kaybedeceğini bilir. Ama tercih onudur. Tercih etmezse ebedi hayatını kaybeder. Bu durumda ya ebedi hayatını tercih eder ya da dünya hayatını tercih edip Korkar, iman etmez. Allah, Firavun'u anlatırken, o kendi kavmini evet, korkuttu. İman edecek olanlar, korkudan iman etmedi dedi. Aynı şey, Müslüman bir memlekette yaşayanlar için de geçerlidir. Çocuk tercihini yapacak. Bir Allah desin, bir ben de peygamberi bir hayat yaşamak istiyorum. Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak istiyorum. Deyip, malını, canını Allah yolunda kurban etsin, her taraftan tepki alır. Ama bu imanın gereğidir. Allah, müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır dedi. Cenneti alabilmek için malını, canını kurban etmen lazım. Hem de bir mümin olarak. Yoksa alamazsın dedi. Biri böyle yaptığında, evet, hemen yakınları sen delirmişsin, aklını kaybetmişsin deyip tepki verir. Eğer o bunu yapamıyorsa, bu durumda tercihini yapamamıştır. Allah'ı, ahireti tercih edememiştir. Onun için şartları aynıdır. Hiç değişmez. Hangisi bir mümin olarak tavrını ortaya koyarsa koysun, etrafından tepki alacak. İtiraz alacak. Dışlanacak. Yanlış yapıyorsun denecek ona. Bu tavrı koymak öyle doğru değildir. Öyle kolay değildir. Onun için eğer biri Müslüman bir memlekette yaşarken bu tavrını ortaya koyamıyorsa, eğer Hristiyan bir memlekette doğmuş olsa, tavrını yine koyamazdı. Burada koyabiliyorsa, Hristiyan bir memlekette yaşamış olsa, yine tavrını ortaya koyardı ki, şartlar eşittir. En ufak bir fark yoktur arada. Evet. Efendim, Necmettin Önal Kayseri'den, selam Aleyküm Hocam. Ben emekliyim, bankada paramız olduğu için banka bazen bize promosyon diye para veriyor. Bunlar faiz sayılır mı? Evet. Emeklidir, devlet onlara para promosyon diye para veriyor. Bir memlekette yaşayan halka, devlet her ne yardımı yaparsa yapsın, her neyi verirse versin, o onlar için helaldir. İster, Koşulsuz yardım etsin, ister başka türlü yardım etsin. Hangi konuda olursa olsun, onu devlet o hakkı ona veriyorsa, evet. Onu alır. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Elbiren arkadaşımın abisi sürekli namaz kılıyor, camiden çıkmıyor, kanepede bile yatmıyor. Kanepede yatmak günah diye sürekli namaz kılıyor. Haram diye ailesinden para da almıyor. Ailesi çok korkuyor bundan. Haftanın bütün günleri namaz kılıyor, bütün günleri de oruç tutuyor. Bu durumda ailesinin ne yapması gerekir? Bu yanlıştı Ailesini kormakta hakkı vardır. İslam'ın bir ölçüsü, bir örneği, bir önderi, bir peygamberi vardır. Böyle yapmayı düşünen sahabe olduğunda Resulullah Efendimiz evet, buyurdu ki, ben sizin için yeterli bir örnek değil miyim? Evet, Sahafeden bir kısmı sürekli oruç tutmak istiyoruz, namaz kılmak istiyoruz. Hatta bir daha şekilip sürekli ibadet yapmak istiyoruz deyince ben sizin için yeterli bir örnek değil miyim buyurdu. Evet ben hem yerim, içerim, oruç da tutarım, namaz da kılarım, gece uyurum da evet, ben sizin için yeterli bir örnek değil miyim? Yani sen benden daha mı iyi biliyorsun? Sen benden daha güzel bir kurmuşsun. Bu durumda ne yapmış olur? Haddini aşmış olur, örneği kabul etmemiş olur. Kendine, kendi kendine din üretmiş olur. Dinin peygamberine uymuyorsa, bu durumda kendine din üretmiş olmaz mı? Din üretmiş olur. Ölçü var. Ne burada et i kerimede? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mahfiret etsin. Ona tabi olmak demek, onun gibi yapmak demektir. Yapmak yetmez. Gönül itibariyle gönlünü ona benzetmek demektir. Yani onun iman ettiği gibi iman etmek, onun Allah'a teslim olduğu gibi teslim olmak, onun Allah'a karşı edepli olduğu gibi edepli olmak, bununla beraber bir de zahiri olarak her neyi yapıyorsa, onu yapmaya çalışmak. Elinden geldiği kadarıyla. Onun gibi yapamaz. Onun kadar yapamaz. Gücü yettiği kadarıyla evet onun gibi yapmaya çalışmak. Resulullah Efendimiz Pazartesi, Perşembe günleri oruç tutardı. Diğer günleri yerdi. Evet gece uyurdu. Kalkıp namaz da kılardı. Evet, bu dengeyi korumak gerekir. Yoksa yoksa Kendi kendimize din üretmiş oluruz. Ve o Allah'ın dini olmaz. O onu uçuruma götürür. Sonucun ne olduğunu söyleyeyim. Daha sonra Namazı da bırakır, orucu da bırakır. Bir de baktın ki uçurumdan aşağı düştü. Neden? Örneği kabul edip ona tabi olmadığı için. Ona tabi olmadıysa başka bir şey tabi olmuş. Şeytan sağdan gelmiş. Yaklaşmış ve onu uçuruma sürükler. Uçurumdan düşer. Bunun için bize düşen ona evet, Resulullah Efendimiz'i örnek olarak göstermektir. Onu aşmaya çalışmak saygısızlıktır demektir. Yoksa uçurumdan aşağıya düşersen haberin olsun demektir. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun. Söyledim şeytan sağdan yaklaşmış. Evet. Efendim Antalya'dan Nur'dan Nalbant hocama sevgi <gülüyor> ve saygılarımı sunuyorum. Kendisinin iyi bir takip, takipçisiyim. Benim ve yüzlerce insanın uyanışına sebep olduğu için Allah razı olsun ve başımızdan eksik etmesin. Hocamız gibi hidayete ermeyi, birlikte sırat-ı müstakimde yürümeyi, ailemize, çevremize ve insanlığa böyle faydalı olmayı Allah bizlere nasip etsin. Efendim sorusu var. Hocam, Zümer Suresi 23. ayette Allah'ın indirdiği çift kutuplu hitap nedir? Açıklayabilir misiniz? Devamlı da Antalya'da faaliyet gösteren fabrikamıza bir yıldan beri, Finansal sıkıntı yaşamaktayız. 9 gün önce yıldırım isabet etti. Büyük bir kısmı yıkılmış, fabrika girilmez bir durumdadır. Allah'a olan büyük inancımızdan ve mücadelemizle sıkıntıları aşmayı düşünüyoruz. Lakin üst üste gelen bu sıkıntılar karşısında hocamız, hocamızın bizler için yorumu, duası ve tavsiyesine çok ihtiyacımız var. Selam ve sevgiyle sizleri seviyoruz. Allah razı olsun. Musibet, bela ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin, orada Allah'ın bir muradi vardır. Söyledim biraz önce, Allah uğruna seni seviyorum diyor. Musibet büyükse seni çok seviyorum demektir. Ama bunun böyle kalacağını düşürmek doğru değildir. Böyle tecelli etti, bugün böyle takdir etti, yarın başka türlü takdir eder. Biz kendimiz için hayır olarak neyi görüyorsak mutlaka onu yapmaya çalışmamız gerekir işleri düzeltmeye, yoluna koymaya çalışmamız gerekir. Dua etmemiz gerekir. <gülüyor> Allah kapıyı açar. Bunun için endişe etmeye gerek yok. Allah mutlaka bir kapıyı açar. evet Bir yol gösterir. Bir vesile yaratır. İşlerimizi yoluna koyarız inşallah. Evet, kardeşimiz bir de Zümr Suresi 23. ayeti soruyordu. Çift kutuplü söz, kelime. Öyle söylemiş galiba. Evet. Allah ayette, Allah bir kitap indirmiştir, <gülüyor> kitabını indirmiştir, sözün en güzelini kitabında indirmiş, vahyetmiştir, sözün en güzelini. Böteşabih olarak bir de mesani olarak indirmiştir buyurdu, mesani evet çift kutuplu, kardeşimizin söylediği gibi. Ondan önce müteşabih dedi. Doğru anlamak gerekir. Müteşabih. Benzer. Bununla beraber teşbih eden. Yani bir benzetmeyle anlatma. Müteşabih demek. Allah'ın bütün ayetleri böyledir. Her bir ayetin evet mutlaka bir müteşabihi vardır. Bir de mesani çiftli yani. ikiliidir, Çift kutupli. Bir de başka bir Ayetle o ayeti Allah beyan etmiş, izah etmiş demektir bu. Önce bunu böyle anlamak gerekir. Yani bir ayeti okuduğumuzda bu ayetin, acaba bu ayeti başka hangi ayet tefsir eder deyip, izah eder deyip bakmak gerekir. Neden Allah böyle yapıyor? Hemen peşinden onu beyan etmiyor da başka bir ayetle onu desteklemiyor da, başka bir surede, başka bir ayette ya da peşinden gelen bir ayetle fark etmez. Onu beyan ediyor, izah ediyor. Kur'an'ın bütünü lazım. Onun için bir konuyu anlayabilmek için bir ayeti okuyup anlamak asla mümkün değildir. Hiç kimse için. O konudaki bütün ayetleri önüne koyup öyle anlaması gerekir. Bir de evet, müteşabih dedi. Bir de Allah'ın o konuda teşbih ederek yani bir benzetme yaparak aklın aracağı şekilde bir benzetme yaparak evet, anlattığı ayetleri vardır. Buna beraber peygamberlerin hayatları vardır, örneklikleri vardır. Peygambere iman, peygamberlere iman zaten böyledir. Onları örnek alıp onlar hangi hali yaşadıysa, o halde ne yaptılarsa, o imtihan esasında ne yaptılarsa biz de öyle yapacağız ki onları peygamber olarak kabul etmiş, iman etmiş olalım. Bu zahiri olarak bunu önce böyle anlamak gerekir. Bir de işin başka, manevi bir boyutu vardır. Allah, her şeyi çift yaratmış, tek olan bir tek O'dur, çift kutuplu, çift taraflı. Yani erkek dişi, dünya ile ahiret, aynı şekilde imanla küfür gibi, örnek verdim öyle. Bir de bunu insana göre almak gerekir, insan da çift taraflıdır, yani çift kutuplıdır. Bir zahiri, dünyevi tarafı vardır, bir manevi, ukrevi tarafı vardır. Allah'a ait olan, Allah'ın nefrettiği ruh vardır. Herhangi bir şeyle teşbih etmeden maneviyat anlaşılmaz. Allah cenneti teşbih ediyor. Yani dünyaya ait bir şeylerle benzetip öyle anlatıyor. Mesela orada o cennetiklerin yediği o meyveler bir kısmı, buradaki dünyadaki nimetlere benzer. Bir kısmı da benzemez. Allah teşbih ediyor. Cehennemi anlatırken aynı şekilde odaki azabı buradakine benzeterek teşbih ediyor. Müteşabih. Yoksa müteşabih anlaşılmayan demek değildir. Tam tersine anlatan demektir. Bir şeyi teşbih edip anlatma demektir. Evet, manevi olarak çift kutuplu insan Allah ona öyle bir vahiyle vahyetmiş ki, öyle bir vahiy indirmiştir ki ona, onun her iki tarafını, hem dünyasını, hem ahiretini nasıl yaşaması gerektiğini, ahiretini nasıl kazanması gerektiğini, dünyasını nasıl kazanması gerektiğini, gönlünün nasıl cennet olması gerektiğini evet bir kitap, bir vahiy indirmiştir ki bunu Allah yapar. Bu durumda kura düşen tek bir şey kalır. evet Allah'ın vahiy olmak, kitabı olmak, canlı Kur'an olmaktır. Her iki tarafı da hem dünyayı hem ahireti onunla dengelemektir. Onunla yaşamaktır. Onunla inşa etmektir. Hem gönlünü hem zahiri tarafını. Evet, çift kutup. Bu kadar bilmek yeterlidir inşallah. Efendim Bingöl'den Sedat Kalkan, Selamünaleyküm Hocam, siz çok seviyorum. Sizleri izlerken ağlıyorum. Yüce Allah'ım size yardımcı olsun her zaman inşallah hocam. Allah için sizden bir dua istiyorum hocam. Çok dua ediyorum ama kabul olmuyor mu acaba? Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun. Allah duaları kabul edendir, mücüyüptür. Dualarım kabul et, olmadı demek Doğru değildir. Dua öncelikle ibadettir. Abdiyettir. Yaratılışın gayesidir. Bir kul dua ettiğinde kulluğunu yapmıştır. Ben senin kulunum. Ben sana muhtaç olan kulunum. Senden istiyorum demektir. Sana dua ediyorum demektir. Sen benim Rabbimsin demektir. Bu kulluğun gereğidir. İmanın gereğidir. Peşinden bir kere kazandı. Dua ederken. Evet, kabul olup olmaması her ne olursa olsun Allah bizim için hayrı takdir eder, imani takdir eder, cenneti takdir etmiştir ve bununla beraber kularının şükrüne razıdır, küfrüne razı değildir buyurdu. Kazanmasına razıdır, kaybetmesine razı değildir ama irade vermiştir, tercih etme hakkını vermiştir. Bununla beraber bize düşen duamızı yapmaktır. Şimdi mi kabul eder, yarın mı kabul eder, nasıl kabul eder veya etmez, o onun bileceği şeydir. Ama her ne olursa olsun, o bizim için hayırdır, o bizim için rahmettir. Duaya böyle bakmak gerekir, böyle anlamak gerekir. Kabul olmadığı demek doğru değildir. Evet söyledim, peşinen kulluk olarak bir kere kabul etmiş ve bizi Allah'a yaklaştırmıştır. Eğer dua etmezsek ne olur? Kibirlenmiş oluruz. Onlar Allah'a dua etmekten kibirlenirler dedi. Kulluğu kabul edememiş. Allah dualarımızı kabul eder inşallah. Evet. Dualarımızı bizim için hayır eder inşallah. Evet. Efendim İzmir'den Mustafa, iyi akşamlar hocam. Vesveseleri nasıl yok ederiz diye sormuş efendim. Evet. Vesvese demek şeytanın verdiği, evet, o ilham ettiği, gökselümüze fısıldadığı sözler demektir. Eğer şeytan bize vesvese vermeye yol bulabiliyorsa, o yolu biz ona açık tutmuşuz demektir. Şeytanın vesvese vermesi için gönlümüzü biz ona açmışız demektir. Şeytan kime vesvese veremez? Şeytan müttakilere de vesvese verir. Evet, müttakiler velilerdir aynı zamanda. Allah öyle buyurdu. Allah müttakilerin velisidir, müminlerin velisidir mümin, müttaki en güzelini yapıyor, buna göre bir velidir. Allah onun velisidir, o Allah'ın velisidir. Buna rağmen şeytan ona vesvese verebilir. Ama vesvese verdiğinde, evet ne burada ayet-i kerimede, şeytan o müttakilere, mühsinlere, Allah mühsinlerin velisidir, mühsinlere güzel yapanlara bir vesvese verdiğinde, onlar o vesvesenin şeytandan olduğunu hemen anlar ve hemen tövbe ederler. Hemen Allah'a dönerler. Hemen o vesüseyi kendilerinden uzaklaştırırlar. Bu durumda o vesüseyden kurtulmak demek Veli için bile söz konusu değildir. Ama rıza mertebesinde durum farklıdır. Vesüse veremez. Çünkü o bütünüyle iman olmuş. Bütünüyle aşk olmuş. Kur'an onda canlanmıştır. Ona vesüse verebilir mi? Veremez. Kurtulmak için göndemizi Allah'ın aşkıyla muhabbetiyle doldurmamız gerekir, takva elbisesini giymemiz gerekir, o mühsin olma. Allah mühsinleri sever. Allah'ın sevgisine layık olup, evet mühsin olmamız gerekir ki, ondan kurtulmuş olalım. O vesvese verdiğinde onun şeytandan olduğunu anlayalım. O zaman o vesvese bize zarar vermez. Çünkü onu içeri almıyoruz. Onun vesvese olduğunu, şeytandan olduğunu biliyor ve hemen ona dur diyoruz. Engel koyuyoruz. Kurtulmak için. Evet. Mümin olmak lazım. Mütaki olmak lazım. Mühsin olmak lazım. Evet. Efendim Ordu'dan bir izleyicimiz. selamünaleyküm efendim. İman nasıl edilir? diye sormuş. İman nasıl edilir? İman Arifetullah'ın sonucudur. Allah'ı bilmenin sonucudur. Ne kadar marifetimiz varsa, yani Allah'ı ne kadar biliyor, ne kadar tanıyorsak, o kadar Allah'i sevme imkanımız, yani iman etme imkanımız olur. Allah'ın üç beş ismini bilmek farklıdır, on tane ismini bilmek farklıdır, doksan dokuz tanesini bilmek, evet anlamak, kendi üzerinde şahit olmak, evet başkadır, farklı bir. İman bize kazandırır. Yani Allah'ı tabiri caizse üç ismi iman etmişse üç sefer, sefer sever, 99 ismine iman etmişse 99 sefer sever. Her bir isminde ismini ne kadar tanıyorsa evet, o sevgisi de ona göredir. Yarı yarıya tanımak farklıdır. Bütünüyle tanımak farklıdır. Allah'ın tanıttığı kadarıyla. Evet. İman, marifetten tecelli eder. Marifetin sonucudur. Onun için bütün müminlerin, Müslümanların Rabbini tanıması gerekir. İsimlerinden, el Esmaul ul isimlerini tanırken, bir de kendi üzerinden o isimlere şahit olması gerekir. Ne kadar hangi isme şahit olduğunu da kul bilir yani. Yani ne kadar merhametlidir onu bilir. Ne kadar Kerim'dir onu bilir, ne kadar afuvdur onu bilir. O isimlerin kemale ermesi için, evet çaba gayret sarf edince o aşk, o muhabbet onun gönlüne tecelli eder. Çünkü o isimler ne kadar tecelli ediyse o kadar Allah'a yakın olur. Tanıdığı Rabbine, bildiği Rabbine, sevdiği Rabbine yakın olur. Evet, iman böyle edinir, edilir önce tanıması gerekir. Allah kendini nasıl tanıttıysa öyle tanıyacak. Tanıdırsa görecek ki sevecek. Görecek ki aşık olacak. Görecek ki huzurunda yok olacak. Yokluğunu tadacak. Evet, bütün güzelliğin Allah'a ait olduğunu, bütün güzelliğin kulü üzerinde isimleri tecelli edince O kulun güzel olduğunu güzelliği orada görecek ve şahit olacak. Evet. Efendim, bir izleyicimiz. Hayırlı akşamlar. Değerli saygıya değer hocamız. Allah'ım sizi çok sevsin. Hocam ne kadar güzelsiniz. Sizlerden çok güzel şeyler öğrendik. Rabbim inşallah uygulamayı nasip etsin. Sorum şu hocam, lütfen hocam bana yardımcı olun. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Ama siz anlarsınız ne demek istediğimi. Evliyim 7 yıllık, iki kızım var. Eşim sorumsuz, çalışmıyor. Bize çok eziyet çektirdi. En son dayanamadım. Erkek kardeşim aldı beni. İki sene yakın ayrıyız. Ondan boşanma davası açtım. Kaç kere söyledim, boşa boşanmam dedi. Asla seni bırakmam dedi. Devlet boşasa da bırakmam dedi. İmam nikahı boşamam diyor, şimdi ailesini bir de kefil getirmiş, pişmanım affetsin bir daha yapmam diyor, af diliyor, ben ona güvenmiyorum hocam diyor, çalışıyorum ailesi ev verecek, ona evin içini de döşecekmiş, o sözü veriyorlar, Ailen bazıları onunla barışmamı istemiyorlar, <gülüyor> ben de kararsızım, cahilim, Tercimi yanlış kullanmak istemiyorum, Rabbimin rızası nasıl? Onu bilmiyorum. Hocam bilmiyorum. Aslında bu hatalar benden kaynaklanıyor. Çünkü bu adamı nefsimle aldım. Allah için almadım bu adamı. halen nikah var mı hocam? Kusuruma bakmayın hocam. Uzattım. Hayırlı uğurlu geceler demişler. Allah razı olsun. Hala nikah var mı diye soruyor kardeşimiz. Evet. Hala nikah vardır. Eğer boşanma gerçekleşmezse Nikah devam eder. Ama olması gereken şey eğer mahkemeye başvurur, mahkeme onları boşarsa bu durumda o boşanmış olur. Mahkeme onları boşanmış olur. Aynı şekilde bu zaten her dönemde böyledir. Yani eş onu boşamayabilir ama mahkeme boşama hakkına sahiptir. Allah eşi gönülleri birbirleri yanında huzur bulsun, sukun bulsun diye yaratmış, bununla beraber o nikâh onun için kıyılır. Beraber yaşamıyorlar, bununla beraber gönülleri birbirleriyle de huzur bulmuyor, sükun bulmuyor, tam tersinde soğurun oluyor, sıkıntı oluyor. Yok ben nikâhı elimde tutmuşum. Tutamazsın, yok böyle bir şey yani. O senin kölen değildir, o Allah'ın kulü. Evet, onun da boşanmaya hakkı vardır. Böyle bir durumda mahkemeye başvurur, mahkeme başladığında öteki nikâh da iptal olmuş olur. Geçersiz olmuş olur yani. Buna beraber iki tane çocukları var. Bir de severek evlenmiş. Evet zahiri olarak da olsa severek evlenmiş. Yapılması gereken şey eğer böyle birazcık ona inanıyorsa güveniyorsa beraber yaşamayı tercih etmelidir. Yani ona bir imkan daha vermelidir. Etrafına bakmak, herkes böyle söylüyor demek doğru değil. Kararı onun vermesi gerekir kendisi için böyle bir ihtimal veriyorsa bu ihtimali denemelidir. Buna beraber şart koşmalıdır. Eğer eskisi gibi yaparsan hayatı yaşanmaz hale getirirsen evet bu son sana son bir şans demesi gerekir ve bu şansı vermesinde hayır vardır. Kardeşimiz böyle düşünsün. O şansı verirse inşallah güzel olur. Yani bunca zamandır ayrı kalmışlarsa o da inşallah onların yani hem eşinin hem çocuklarının kıymetini daha iyi anlamış, daha güzel anlamıştır. Buna beraber onun son şans olduğunu bilirse, evet. Arada birkaç kişi de olsun söylesin der. Yani hanımını bir daha şikayet ederse, etkisi gibidir derse, değişmemiş derse, evet bu iş biter. Evet debeleri gerekir. Son bir şans, güzel olur inşallah. Efendim hasret isimli bir izleyenimiz. Allah selamı üzerinize olsun hocam. Allah sizden razı olsun. İyi ki Allah bize bu diğer TV imkanını verdi. Devamla dardayız. Kendisinden çok çok dua bekliyoruz. Çocuğum ve eşimle birlikte. Allah razı olsun. Allah bütün dardaki kardeşlerimize yardım etsin inşallah. Allah hiçbir mümini, müslümanı, kurunu darda bırakmasın inşallah. İnşallah Allah gelişlik verir. Dardan, darlıktan kurtarır inşallah. Evet. Efendim biz izlenimiz selamünaleyküm hocam. Hep sizi aşkla, sevgiyle, muhabbetle izliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah hocam. Hocam daimi zikire ulaşmadan ölürsek ne olur, neler kaybederiz? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Daimi zikir deyince doğru anlamak gerekiyor. Tasavvufsa, velilerin ya da söylediklerinde her neyi söylerse söylesin orada bir ayeti söylüyor. Evet, ayeti okumadan söylüyor ama söyledikleri bir ayettir. Daimi zikir, daibi olarak Allah'ı unutmamak demektir, hatırlamak demektir, Allah'ın hesabını yapmak demektir. Daimi zikir bu. Yoksa böyle sürekli Allah, Allah demek değildir. Evet, hayatı yaşarken Allah'ı unutmamaktır. Onun için ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi, ister tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Yani, ister bir kişi olun, iki kişi, ister üç, ister beş, daha az, daha fazla. Allah sizinle beraberdir dedi. Mesela bu ayete iman edip, bu ayetin gönlümüze inmesidir. Allah'ın huzurunda, nerede olursak olalım, tek başımıza ya da başkalarıyla beraber olalım, Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayalım. Bu ayet tecelli ettiğinde, biz iman ettiğimizde, bu ayet gönlümüze tecelli ettiğinde, indiğinde Rabbimizi unutmayız. Daimi zikir budur. Rabbimizin hesabını yaparız. Konuşurken, düşünürken, bir şey yaparken onun hesabını yaparız. Ama bir beşer olarak bu melek oluruz, manasına gelmez. Yanlış yine yaparız. Beşer bu gene düşeriz kakarız ama Rabbimizi unutmayız. Bu daimî zikirdir. Bu ayet tecelli etmiştir. Buna beraber buna beraber başka ayetler tecelli ediyor. O sizler şah damarınızdan daha yakındır. Evet, Rabb'ini Rabb'inin yakınlığını evet, bu şekilde tadıyorsun. İnsanı çepeçevre ihata etmiştir. Onu tadıyorsun. Ne yana dönersen dön Rabbinin vechhi oradadır. Bu ayeti tadarsın. Bu daimi zikirdir. Daimi zikir demek bu demektir. Ama bunun olabilmesi için önce kulun bir şaba gayret sarf edip dua etmiş olması gerekir. Fiili dua. Nasıl yapıyor bunu? Evet. Allah Allah diyerek, La ilahe illallah diyerek, Allahu Ekber diyerek, her anda Allah'ın huzurunda olduğunu düşünerek, tefekkür ederek, Rabbine secde ederek, ruku ederek, dua ederek sohbetini Rabbi ile yaparak unutmamaya çalışır. Önce biraz yapar, unutur. Biraz daha arttırır, biraz daha unutur. Böyle yavaş yavaş o çoğalır. Bu onun fiili duasıdır. Allah da evet bir angelir ona bunu verir. Yani o ayetler onun gönlüne iner, imana dönüşür, ahlaka dönüşür. Evet, artık o öyledir. İstese de unutamaz. Böyle olmazsa neyi kaybeder? Böyle olmazsa Rabbini unuttuğu her anda gaflete düşmüştür. Gafillerden olmuştur. Onu unutup konuştuğu her anda, bir iş yaptığı anda yanlış yapmıştır. Rabbinin hesabını yapmamıştır. O hayatı boşa geçmiştir. Allah kendisi için yapılmayan, rızası gözetilmeden yapılmayan hiçbir işi kabul etmez çünkü. Evet. Rabbimizi kaybederiz. Rızasını kaybederiz. Ebedi hayatımızı kaybederiz. Evet. Efendim, programın da sonuna gelmişiz. İzle olursa bir mesaj da efendim. Yapabilir misin? Buyur. Efendim, Çerkezköy'den Nurhan Aysal Ey enharı aşk, Ey hümmay aşk, ''Ey anka aşk, ey canımın cananı, seninle arşa perim, ey şemsi aşk, neylesin ne bu zavallı üftade?'' demiş efendim. Doğamla selamünaleyküm babam, mübarek ellerinizden öperim, gerçeğin içinde yalanı oynadım yıllarca ve gerçek sandığım yalandan ibaret olduğunu anlayınca asıl şoku o zaman yaşadım. Aslında herkesin dilinde her şey yalan sözü dolaşır durur ama bunu takmak başka ve yalanın ayağına dolanması, seni çepeçevre kuşatması ne acı. Şimdi ben gerçekten içinde, gerçekten içindeki yalan mıyım yoksa yalanın içindeki gerçek mi? Medet Baba, sizi ilk tanıdığım zamanlar Allah'ın aşkını aşkına söyler misiniz? Siz kimsiniz efendim? diye başlayan bir mesaj göndermiştim. Şimdi ise kim olduğunuz hakkında bildiğim kadarı yeter zaten. Her daim Rabbim tanıtıyor. Hamdolsun sizi tanıcık, tanıdıkça kendime yabancılaşıyorum. Söyle baba söyle ben neyim ya da ben kimim gene bir sahne canlanıyor gözümde. Bir tren istasyonundayız ve kalkmak üzere olan trenin bilindik sesi duyuluyor O da ne kendimi görüyorum direnin camından camında sizden önceki halim umutsuz umutsuz ve donuk mutsuz bakışlarını bitmiş bize bakıyor kalsaydım sizinle der gibi ben sizinle yepyeni bir hayata kavuşmuş ve ondan kurtulmanın hafifliği ile mutluluğu yüzünde yüzündeki gülümse, gülümsemeden belli el sallıyorum Gitsin eski Nurhan hem de dönmemecesine yavaş yavaş hızlanarak giderken tren. Ben de sizinle yürüyorum. Mutluların diyarına. Ve di end diyemiyorum. Çünkü tren yolcu ile gidecek gitsin. Esveli safiline kadar gitsin. Ben de sizinle geleceğim. Yol uzun. Gidilecek yer belli. Sevgili, en sevgili, tek sevgili, en sevgiliye, sevgilisiz. Nereye ben oraya, beni burada unutma baba. Hayallerim bile sizsiz değil. Dünyamın, ahiretimin, dinimin, imanımın, hayallerimin kahramanı mübarek ellerinizden öperim. Edeple, saygıyla, minnetle, hasretle. Şey. Allah razı olsun. Nurhan kardeşimiz çok güzel anlattı. Daha doğrusu, kendi hayatına bakışını anlattı. Evet, Ben neyim? Ben kimim? Aslında bu soruyu herkesin kendisine sorması gerekir. Sorması gerekir ama sadece orada kalmaması gerekir. Bir de kendine cevap vermesi gerekir. Eğer ben neyim? Ben kim? Nereden geldim? Neye geldim? Allah beni neden yarattı? Benden ne istiyor? Ne yapmamı istiyor? Nasıl olmamı istiyor? Bu sorulara eğer cevap veremediyse kendini ciddiye almamış demektir. Kendini hafife almıştır. Daha doğrusu kendini yok saymıştır. Bu fani alemde kendini fani bir varlık zannetmiştir. Dolayısıyla iman etmemiştir. Ahireti inkar etmiş olur. Ahireti yalanlamış olur. Evet, ahiret vardır diyor ama hayatı yaşar yaşarken ahireti kazanmak üzere hayatını yaşamıyor. Evet. Dünyaya çalışıyor. Dünyayı kazanmaya çalışıyor. Bu ahireti yalanlamaktır. İnkar etmek de yalanlamaktır. Ama yalanlamakla inkar etmek aynı şeydir. İkisi de cehennemliktir. Evet, ben neyim sorusuna cevap vermesi gerekir. Ben neyim dediğinde bu soruyu Allah'a göre cevaplanması gerekir. Kendine göre cevaplarsa halimiz ortadadır. Kendimize göre cevaplıyoruz ki bu hali yaşıyoruz. Ama Allah'a göre cevaplarsak ne olur? Peygamberlere benzeriz. Peygamberlerin imanı gibi iman eder. Aynı şekilde onların ahlakına bölünürüz. Onların yaşadığı hali yaşarız. Kulluk halini, abdiyet halini, aşk halini yaşarız. Allah'a yakınlık halini yaşarız. Evet. Ben neyim sorusuna ne demesi gerekir? Ben Allah'ın ruhundan nefettiği Hazreti İnsan'ım demesi gerekir. Meleklerin secde ettiği varlığım demesi gerekir. Allah beni cennet için yaratmış, Allah beni kendisi için yaratmış. Kendisine abdolayım diye, aşık olayım diye, aşıklığımı ispatlayayım diye bir imtihan sahnesi hazırlayıp Dünyaya göndermiş. Beni istiyorsan gel. Beni istiyorsan benim istediğim gibi yap. Benim emrettiğim gibi yap. Benim sevdiğim gibi yap. Benim sevdiğim gibi, benim sevdiğim gibi ol. Bunun için yapman gereken şey sana nefettiğim kendimden, ruhumdan sana nefettiğim ruhun açığa çıkması gerekir. Sende tecelli etmesi gerekir. Ona müsaade etmen gerekir. Benliğinle, nefsinle, şirkinle, küfrünle, dünyaya olan sevginle, nefsine olan o bağlılığınla onu perdeleme. Ondan kurtul. Dünyanın bağlarından kurtul dediği varlığım. Hazreti insan olduğunu kabul et, gereğini yap sadece. Yapmamız gereken şey budur. Bunun için yaratılmışız. Evet. Hem kendimize hem insanlara rahmet olmak için yaratılmışız. Dua için yaratılmışız. Bununla beraber güzel yapmak için yaratılmışız. Bu dördü evet Allah'ın Kur'an'da beyan ettiği yaratılış gayeleridir. Allah'a abd olmak için. Evet, abd olmak sevmek, aşık olmak demekti. O sevgisini ispatlamak demekti. Hayat baştan sona o kulluğunu, aşıklığını, imanını ispat etme içindir. Birbirimizle uğraşmak değildir. Geçmişteki insanlarla meşgul olup şu doğru yaptı, şu yanlış yaptı demek değildir. Allah onlar bir kavimdi, geldi geçti. Onların yaptıkları onlara sizin yaptığını söz edir. Onun için böyle başkasının bizi kurtarmasını beklemek doğru değildir. Allah herkesten Hazreti İnsan olmasını istiyor. Bunun için ona her türlü imkanı tanır. Her türlü vesileyi ona yaratır. Bu istisnasızdır. Yeter ki kul istesin. Ama istemeyince, kabul etmeyince. Ben bilmedim, ben anlamadım der. Bu bir fedakarlık gerekir. Öyle bir fedakarlık ki bu ölümüne bir fedakarlıktır. Ya Rabbi seni istiyorum. Senin rızanı istiyorum. Yakınlığını istiyorum. Dostluğunu istiyorum. Muradın üzerimde gerçekleşsin istiyorum. Bunun karşılığında ne gerekirse yaparım. Her şeyi kurban ederim. Canımı da kurban ederim. Malımı da kurban ederim. Evet. Vaktimi, zamanımı, hayatımı kurban ederim. Onun için Allah öyle bir dayet de ki, ibadetlerim, namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah de ki dedi, bunu söyle. Bunu söylerken bak bakayım yalan söylüyor musun, söylemiyor musun? Eğer bunu yapamıyorsan yalan söylüyorsun. Bunu söylemen lazım. Nefsine bunu kabul ettirmen lazım. Kendine kabul ettirmen lazım. Kim buna karşı çıkarsa çıksın, onlara da kabul ettirmen lazım ki, ben Allah'ın kuluyum. Ben O'nun abdiyim. Ben O'nu istiyorum. Bunun karşılığında fani olanı, fani olan her şeyi feda eder, kurban eder. Bir tek baki olanı, Rabbimi istiyorum, ebedi hayatımı istiyorum demeliyiz, diyebilmeliyiz ki mümin olalım olabilelim. Yoksa kendimizi kandırmış olur, oyalamış oluruz. Şu doğrudur, şu yanlıştır. Demek doğru değil. Doğru, hak, bir tek Allah'ın buyurduğudur, Allah'ın söylediğidir. O kuruna öğretir. Hiç onu başıboş bırakır mı? Yeter ki sen Rabbini dinle. Sen Rabbinle beraber ol. O sana yolu da gösterir, seni kendine de çeker. Bununla beraber her türlü ikramı yapar. Sen Allah'ı tercih edersin, seçersin de. Allah seni seçmez mi? Allah dileyeni, dilediğini zatına seçer dedi. Bütün mesele evet, Rabbimizi seçmektir. Rabbimiz tarafından da seçilmektir. Kendimizi ona seçtirebilmemiz için önce bizim onu seçmemiz gerekir. Böyle boş şeylerin peşinden koşup kendimizi mümin, müslüman evet, zannetmek yanlış bir şeydir. Bunun karşılığında bir şey alacağımızı zannediyorsak yanılıyoruz. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Mesele güzel yapmaktır. Bununla beraber mesele Allah'a davet etmektir. Evet ne buyurdu? Rabbim Allah'tır deyip Allah'a davet edenden ben Allah'a teslim oldum deyip evet, Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a davet etmemiz lazım. Birilerine değil, birbirimize değil, kendimize değil Allah'a davet ediyoruz. Bununla beraber Güzel sözü salih amel Allah'a uğraştırır. Salih amelin varsa Allah senin güzel sözünü kabul eder. Gereğini yapıyorsan güzel sözünü kabul eder. Yok, gereğini yapmıyorsan evet sözün ne kadar güzel olursa olsun Allah onu kabul etmez çünkü amelin sözünü yalanlıyor. Sen yalan söylüyorsun demektir bu. Evet hepimize lazım olan, gerekli olan Allah'tır. Rabbimizdir. Bizi yaratan Rabbimizdir. Bizi bizden istiyor. Biz de Allah'a teslim olacağız. Müslüman Allah'a teslim olandır. Mümin Allah'a aşık olandır. Her şeyden çok, canından çok sevendir. Ve bu sevgisini ispatlayandır. Allah bizi gerçek manada iman edenlerden, Allah'a teslim olanlardan eylesin. Allah'a karşı, Allah'ın peygamberine karşı, Allah'ın vahyine karşı edepli olanlardan eylesin. Allah bizi birbirine karşı da edepli olanlardan eylesin. Birbirini sevenlerden eylesin. Kardeşini evet, kendine tercih edenlerden eylesin. Rabbinin rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini kazanmak için her şeyini kurban edenlerden eylesin. Evet. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, güzelliği, güzelliğinin tecellisi, zatının, sıfatının tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Bizi kardeş eylesin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimize arz ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, gücümüz yete kadar sormaya çalıştık. İnşallah bir sonraki programda sormaya devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.